aslında kendi nefsinden de hepsinde nefsinde de yaşanmasını sağlamaktır. Ama biz bunu önce yaşaması diyoruz. Sonra da başkalarının da yaşamasını sağlamak. Yani bu dinin yaşanmasını sağlamaktır. Ee, tabii ki biz bu dinin e, kişisel olarak yaşamak yani kendi nefsinden yaşanmasını sağlama konuşmaktan öte tatbikini e, hayatının bir parçası haline getirmesidir. Sonra da başkalarının yaşamasını sağlamak derken e, bu cümle düzgün kullanılmazsa sanki başkalarına hidayet vermek gibi anlaşılır. Halbuki biz bunu başkalarının hidayetine sebep olma şekliyle anlamalıyız veyahut da bu dinin yaşanmasını sağlama ha, bu dini devamlı anlatıp yaşayanları devşirme gibi yaşayanları toplama gibi yani oltanın ucuna kim takılırsa Allah'a kime hidayet verir, kimin için hidayeti hayrı takdir etmişse işte önüne çıkaracağımız bu dinin gerçeklerine takılıp onun hayatının bir parçası haline e, getirmesidir her kim Allah'ın dinine yardım ederse, yaşarsa sonra yaşanmasını sağlarsa mutlak Allah'a ona yardım edecektir. Yani bu Allah V.C'nin vaadidir. Ee, bu gibi Allah'ın vaadi olan bir şeyde onun Allah V.C'nin vaadine full etmesi yani vaad ettiği halde vaadini yerine getirmemesi gibi bir olay mümkün değildir. Biz bunu zat ilahi hakkında, yani Allah Ozzallahu Celle'nin hakkında katbiyetle böyle düşünemeyiz. Çünkü bu şekilde düşünme bu şekilde düşünme e, Subhanahu ve Teala'ya ithamdır. Bu itham bizi imanımızdan edebilir. E, bunu Allah'ın vaadi şeklinde düşünmeyip de e, bu olayları koymuş olduğu şartlar üzerinde yani siz Allah'ın dinini yaşarsanız Allah da size yardım eder. E, bunu nasıl anlamalıyız? Yardımı Allah'a vazgeçmenin yardımına mutlak bu yardım gerçekleşecektir. E, bu yardım illa bu yolda bize meşakkatsiz, sorumsuz bir şekilde e, hayat yaşama, hayat geçirmemizi e, vaat eden bir şekliyle değil. Çünkü Nebiler ondan sonraki ona tabi olan kimseler hakkında Allah'u Azze ve Celle'nin koyduğu bir düzen yani sünnetullah bir nizam vardır. E, Allah yolunda ve musibetlere en çok züçar olan kimseler nebilerdir. Diyor. Bunun akabinde kimdir? Onlara tabi olan salih kişiler yani Allah olaze celle'ye tabi olmaları nedenle bir gerçekle alakalıysa, iç içe ise onların da sahip olacakları şeyler yani isabet edecek olan bela ve musibetler bu niteliktedir. Onun için bizler Allah'ın dinine yardım edersek Allahu Teala bize yardım edecektir. Ve enten enten sur'lan yen sur'kum en edebilecek hiçbir kimse yoktur. Yani sizi kimse mağlup edemez. Yani zafer sizindir anlamında. Ee, zaferin gecikmesi diyelim Allah'ın yardımının gecikmesi mutlak bir imtihan süreci içerisinde gerçekleşir. Yani böyle olduğunu bizim anlamamız gerekir. Buna bazı bedelleri çünkü düşünün, e, bunun eğitimi, bunun eğitimi aynen e, Lokman suresinde e, Lokman aleyhisselam'ın e, oğluna yani çocuğuna nasihatı babına baktığımız zaman şöyle gördüğümüz bir gerçek var. Lokman oğluna her şeyi emrettikten sonra bona E ya ibne ya aqim as-salata wa'mur bil ma'ruf wa'nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azm al-umur ey u namazı kıl sonra marufu emret ve münkerden de alıkoy Namazdan sonrası bizim için alakalı olan va umur bir maruf, Yani İslam'ı Allah'ın dinini yaşadıktan sonra, başkalarının da yaşamasını sağlamada sebep ol, yani bu dinin yaşanmasını sağla. Marufu anlat, mükerden al koy, marufu emret, mükerden al koy. Hemen akabinde Ve bu yolda sana isabet edecek olan şeylere de sabret. Yani mutlak sabretme zorunda olacağın, tahammül etme zorunda olacağın bazı şeyler sana isabet edecektir. Bu mutlak kaçınılmazdır. İlla hata yapmanın akabinde değil, İlla işlediğim bir suça bedel sana verilen ceza değil. Çünkü işlediğim bir suça binaen sana verilen cezada sabretme gibi bir şey yok. Bu ceza, bu suçun bedelini ödemelisin. Bu senin günahını keffaret edir. Ee, tabii ki buna nail olma, yani işlediğim bir suçun keffaretini ödemeden e, affedilmen, bağışlanma yine senin nedametinle alakalı. Ama burada e, marufu emretme, münkerden alıkoyma bir suç işleme değildir. Bilakis olması gereken şeyleri yapmak buna karşı İslam'a karşı olanların sana e, yapacakları eziyet, işkence, artık zorlama ne gibi bir durumla karşılaşırsan o hale göre işte buna sabretmen gerekir. Çünkü bunlar sana Allah yolunda isabet ediyor. Marufı emreden herkes için, mühkerden alıkoyan herkes için bu denli eskiyetin, bu denli bir çilenin yani bu davetin bir bedeli var. Bu da biz de buna olgunlaşma diyoru çünkü seni daha olgun bir şekilde ahirete yollamak için. İnne azmi umur şüphesiz bu yaptığın iş işlerin en güzeli, en büyüğü, en azimi neden bu işlerin en büyük, en azimi? Çünkü maruf emretme, münkerden alıkoyma işi aslında heplerin görevidir. Yani. Resullerin görevidir. Sen Nebi ve Resul olmamana rağmen onların görevi sana hasreten yüklenilmiştir. Ve sen de buna razı olmuşsundur. Onun için daha önceki ayette de zikrettiğimiz gibi bizim Nebi ve Resul olarak inandığımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sair nebiler üzerinde sahillerinin sahip olmadığı fasilet ve değerler vardır. Bu da bütün ha insanlığa yol yollanılması. Bizim de bu nebinin üzerinden sahip olduğumuz, Allah Vazı ve Celle'nin buyurduğu gibi, Kuntum hayra ümmetin, siz ümmetler içerisinde seçilmiş en hayırlı bir topluluk ümmetsiniz. Te amuruna bil ve tenavuna anil münken siz marufu emreder ve mühkerden alık uğursunuz diyor. Onun için bu, bizim bu yapacağımız, yaptığımız iş, işlerin en azimi en faziletlisi en değerlisidir. Çünkü Allah Resulü'nün vefatından sonra bu risaleti bu daveti kıyamete kadar devam ettirecek olanlar, yani omuzlarında taşıyacak olanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inanmış. Onun ümmeti olan hasseten de ilim ehli olan kimselerdir. Veyahut daha farklı bir ifadesiyle marufu bilen, münkeri bilen, marufa emreden, münkerden alıkoyan kimselerdir ki bunu en güzel yapacak olan onlardır daha küçük yaşta iken bize namazın akabinde hemen emredilen e, bir görev marufı emretme, münkerden alıkoyma. Şimdi bunu daha önceki derslerde de söylediğimiz gibi e, katiyetle ve katiyetle maruf ve münker imanın ölçüsü olarak bize zikredilmiş. Yani e, her kim bir münker görür ise o Münker'e eliyle mani olsun yapamazsa diliyle, yapamazsa kalbiyle. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır. Gördüğünüz gibi kalbiyle Münker'den alıkoyan kişi, o merhaleye düşen kişi yani kimseye emredemiyor. Ee, münker'den bir eliyle, diliyle. En sonunda kalbiyle bu işten razı olmadan, o bundan yani bunu kerih görerek onlara buzederek ederek edip kalbinde bırakıyor. Bu ise imanın en zayıf mertebesi olarak zikredilen çünkü maruz emretme münkerdara alıkoyma Nokman Aleyhisselam'ın çocuğuna nasihatında da hemen namazın akabinde gelmektedir. Yani bazen insanlar imanın zayıf namaz kılmayanın birçok iş yapmayanın imanının mertebesi olarak görüyor. Ama burada bu değil. Yukarıdan beri gelen seyir içerisinde ee, şirkten sakınma, tevride yapışma, ananın babanın hukukunu düşünme, geliyor geliyor namazı kıl diyor ikamet ve sonra da maruzlu emret, mükerden alıkoy, bu yolda sana isabet edecek olan bela, musibet, çile neyse artık bunlara da sabretmen gerekir. Çünkü buna sabır değer, bu işlerin en azimi, en büyük çünkü Resullerin işi ne bileyim, yapmış olduğu bir iştir. işte ee, bu kadarlık bir mukaddimenin akabinde sorulan sorular dünya e, öyle diyelim verilen bir mücadelenin akabinde bu ister Türkiye, ister Türkiye dışında genelde İslam alemindeki olaylar ve kafirlerin İslam düşmanlarının böyle diyelim ister dışarıdaki düşmanların ister içerideki düşmanların onlarından şeytanın gayretiyle, şeytanın teşvikiyle, küfürlerinin onlara katkıda bulundukları gayret nispetinde onlar da küfrün tarafında küfrü koruyan, küfrü müdafaa eden, küfrü koruyan bütün güçleriyle mücadeleye devam ediyorlar sana da Müslümanların varlıklarını gösterme e, gibi bir tezahürleri ortaya çıkın çıkışları görünümleri diyelim e, belki e, sislerin, sislerin e, yoğun pusu pusu kirliğin arkasında biz manzarayı istenildiği gibi yansıtamıyoruz. Şöyle diyelim, Türkiye'nin senelerdir Türkiye'deki küfre dönük mücadelelerinde belli bir e, süreç yaşandı. Bu mücadele ha, herkesin kader dediğimiz e, yaşadığı, bulunduğu muntıkaya göre elde ettiği bir iman ne kadar sahihse ki bu, sah bu imanın Sahihliği münekaşa götürür. Tevhid ne kadar halis bir tevhidi yansıtabildiysem bu mücadele üzerinden gidiyor. Bu tip mücadele eden insanların bir çoğunu da biz tevhidden tenkit edebiliriz. Çünkü tenkit edilebilecek yönleri vardır. Ve gördüğünüz gibi arızalı bir şekilde e, başlayan bir dava ileriye doğru temizlenerek gidensem biz bu seyrin güzel olduğunu düşünürüz, şöyle diyelim ve ben şu an tevhid ile tenkit ettim, bir topluluğun vesilesiyle İslami yaşamı benimsedim. Belli bir zaman sonra benim İslam'ı yaşamama, anlamama sebep olan bu vesile içerisinde bazı pürüzlerin varlığını hissederek İslam'dan kopmadan bu prizlerin giderilmesine çalıştığını düşünüyorum. E, şu anki halimizle bile bizim belki öyle diyelim, e, temenni etmemize, arzu etmemize rağmen hakkıyla bu mücadeleyi hayatımıza e, benimsemedi, benimsemediğimizi, bu noksan benimsemen nakabinde yüzde yüzlük şekliyle yansıtamadığımızı da düşünürsek bizim bile hala e, ileriye dönük diyelim ileriye doğru e, bu İslami yaşantımızı düzeltmemiz gereken Allah'ın yardımının mükemmel bir şekilde bize e, ulaşmasını diyelim e, bunu şöyle e, kategorize edelim yani sınıflandıralım diyelim mesela Allah'u azze ve celle ee, Allah Resulü'nün isaretinin bidayetinde evvelinde e, mecusilerle e, Rumların harbi olayında mücadelesinde e, birçok şirk ve küfürle itham edilen evli kitap mecusilerin karşısında kaybedilen ve buna Müslümanlar üzülür ki normal bir Akadip'te Allah-u onlara kısa bir zamanda yardım edeceğini söylüyor. Gördüğünüz gibi bu da Allah'ın yardımı. Şimdi burada şunu şöyle kategorize edemeyiz. Doğru dürüst bir imanı gerçekleştirmeden, ee, daha doğrusu şöyle diyelim, İslami tevhid bilgisiyle, ehli kitaptaki Allah'a iman arasında bir mukayese yapacak olursak, ve bizim küfür ve şirkle itam edebileceğimiz bir kategoride kalırlar. Ama buna rağmen mecuslerin karşısında Allah'ın yardımı gibi bir şeyin dahi onlara ulaşması mümkün olabiliyor ve mümkün olmuş da Kur'an bize bu örneği se serd ediyor. Yani açıklıyor. Onun için Allah'ın yardımını illa belli başlı bir şeye hasretme bence makul değildir. Karşıdaki mücadeleye göre yani şöyle diyelim Erdoğan'ın bu zihniyetin diyelim birçok arıza ve hatalarına rağmen ve Allah ve Celle'nin her şeye rağmen İslam düşmanlığı yapan topluluklara karşı buna yardım edeceğine ben inanıyorum. Ha, i̇lla hak etmiş midir? Bunun münakaşası farklı bir zeminde götürülür. Onun için daha böyle imanı oturtmuş, sahip bir imanı elde etmiş, bu sahip imanın üzerine tevhidi bina etmiş, halis bir tevhidi gerçekleştirmiş toplumlara şüphesiz ki, şüphesizlere düşsün Rabbimin yardımı daha dolu dolu hem de hak etmişlik gibi bir değerinde gündeme geleceğini anlamamız gerekir. Yani bunu yakalamamız gerekir. Onun için bazı e, İslam aleminde diyelim veyahut memleketimizdeki bunu da bu kadar e, Allah'ın yardımını gördüğümüz zaman e, bunu Müslümanların diyelim ki şu safhada e, dinlerini yaşamada zorluk çekmeden bu zeminin meydanın onlara açılması bir yardımdır. Çünkü üç kişinin bir yere gelip kitap okuyarak hapsedildiği zamanı bir Müslüman kadının istediği gibi Allah'ın emrini yerine getiremediği bir ortamın akabinde peşinde yani şiddetin akabinde fereç yani yardımın rahatlığı geldiği bir ortamda emniyetin güvenin geldiği bir ortamda biz bunu Allah'ın yardımı olarak düşünmemiz gerekir ama daha önceki derslerde de fikr ettiğim gibi maalesef Müslümanlar Allah'ın yardımına kendileri ellerini soğuk sudan sıcak suya sokmadan eziyeti ve meşakkat çekmeden haddin dolu dolu bir istiyak arzu ile bunu yaşama hayalleri içerisindeler o kadar ki köhne bir e, temel üzerine atılan bir bina olur ki, en ufak bir sarsıntıda, mesela e, Müslümanları yesen, ümitsizliğe sürüklediği gibi, edenlerin bile bundan temenniyle temennilerine baktığınız zaman, bizim Allah'a olan güvenimiz ile mukayese edersek, inan sarsıldığını görüyoruz. Mesela, Mısır'daki olayları görünce, Mısır'daki olayların bu şekilde olması bakın küsru nasıl ümitlendiriyor ki e, darısı Türkiye'dekilerin başına onların da sonu böyle diyor. E, yani sevmeseler bile dışarıdaki bazı olaylar kendi düşüncelerinin lehinde istedikleri istikamette ilerlediğinde ümitleniveriyorlar. E, şimdi şöyle bir durum var demek ki böyle bir aşamanın engeli aşmanın yani sürecinin yaşanması gerektiğini düşünmemiz yani daha olgun bir şekilde bu ortama girmemiz gerektiğini tefekkür etmemiz gerekiyor. Oradaki Müslümanların hepsi nasıl ki Türkiye'deki İslam düşmanları kendi lehlerinde görünen bize menfi olaydan hemen ümit var olabiliyorlar oradaki Müslümanların da sınıflandırmaya tabi tutmadan şunlardır, bunlardır, cemaatlerdir bunlardır demeden <gülüyor> kafirleri memnun eden bu olayın karşısında bizim hemen karşılarına dikilmemiz gerekir tasvip etmemiz katil de gerekmiyor e, ufak bir sendelenmede bile e, artık kimin teşvikiyle kimin gayretiyle gündeme geliyorsa kafirleri sevindiren olaya yardım etmede sanki herkes sıraya giriyor. Bununla da birilerini mesela en çok en çok diyelim e, bu olayda da birilerini tenkid etme maliyeti en çok oradaki selimlerin e, aleyhinde. ise oradakilerin aleyhinde gelişti. Bunun uzaktan, bekara avrat başıma kolay gelir. Tipinde ele alıp onları tenkit etmekten önce, daha önceden yaptıkları bazı hatalara sebep ki yaptılar. Böyle bir şeyi belki oradakiler hak etti diyebiliriz. Ama bu da bütün hata ve yanlışlarına rağmen eğer biz e, birilerine yardım ediyorsak e, bizimle itikadi boyutta aynı paralellikte bir hayat düzenleri olan insanların yaptığı hatalara da müsamahayla bakmamız gerekiyor. Yani tenkit edelim. Müsamahayı şu bakta kullanıyorum. Tenkit edelim. Ama aşırı bir şekilde hainler bunu yaptı, böyle Diler gibi bir şeyle onların tenkit edecek bir malzemeyi bulur bulmaz, pul bulmuş Bedevi gibi aleyhlerinde kullanmamak gerekir. Onların da yanlışını söylemek gerekir. Ama hiçbir zaman burada küfre prim verebilecek. Şöyle, yani Allah Resulü, Allah nasıl Hristiyanlara mecusilerin karşısında yardım eder diye, Müslümanları tenkide kalkıyorlar. Nasıl yardım edersiniz? E Allah etmiş. Hadi bizim yardımımızı sorgulayabilirsiniz ama Allah'ın yardımını katiyetle sorgulayamayız. O onlara nasıl yardım etmişse biz de yardım ederiz. Ha, bu sözü şimdi oradaki kardeşlere de söyleyebiliriz. E, i̇leride her ne kadar e, ihvan-ı müslüminin bize itikadi yönden ters düşeceğini bilsek bile aynen Türkiye'de de diyelim ileride Osmanlı başlığı gibi bir şeyin hortlatıldığını düşünün ee, inan ister istemez kitap ve sünnetle amel edenlere karşı bir düşmanlık oluşacak. Bugün bizim yardım ettiğimiz insanlar onların kazanmalarını istediğimiz yani İslam'ın adına kazanmaları istediğimiz başarı unutulup bizi düşman ilan etmelerin olabilecek ihtimalleriyle çok çok önceden ki mesela bir hayli diyelim ki 10 senedir bunu arada sırada da olsa eee söz olarak zikrediyoruz, gündeme getiriyoruz. Yani bugün bunlara yardım ediyoruz. Bak, yardım ettiğimiz insanlar bize düşman kesildi diyerek, bizi böyle telakki ediyor, düşünüyor diyerek bir hezimete, manen bir hezimete uğramamak için kitap sünnetle amel edenler tevi değil olduğunu söyleyen insanlar mutlak bunları hesap ede ede bu yolda yürüme zorundadır. Allah Resulü de kısa bir zaman sonra Necran Hristiyanlarıyla Tebuk Hristiyanlarıyla harp etme zorunda, mukatele etme zorunda kalmıştır. mecuzilerin karşısında kazanmalarını istediği toplu toplu karşı. Onun için bu gibi ee, düşüp kalkmaların diyelim, ee, sendelenmelerin bizim inanç hayatımıza yani küçük bir esinti şekliyle bile tesir etmemeli. Yani bir rüzgar olarak gelse bile havadan aldığı, yerden kaldırdığı tozu bizim üzerimize konduramamalı. Yani biz böyle bir rekeyi almamalıyız. Tabii ki bu tevri hareketten çok öte akıllı, mutedil, e, tevhidi ölçülerle, yani bizim ölçümüz duygularımız değil. Uygularımız katiyetle süzgeç değildir. Doğrularımız, doğrumetri dediğimiz doğruyu yanlışı ölçen bir yani e, kriter ölçü değildir yani. E, bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Ona ne kadar uyuyorsak düşünün. Tevhidi birçok arızalarına rağmen bizler öyle diyelim. Mursi'yi desteklesek bile ki destekliyoruz diyelim. Ondan sonra birileri Mursi'ye desteğini çektiği zaman tevhid eyle arkadaşları insafsızca, e, vicdansızca, ölçüsüzce, hainlikle itham ederse, ha işte bu arkadaşımızın, bu kardeşimizin demek ki doğruyu yanlışı ölçme e, malzemesi e, çok yanlış alam değil, arızalıdır. Hem de bunu da medyada yayarak etrafa birçok insanın ağzına malzeme verilmiş şekliyle yayması hoş değil. Hepimiz icabında bu tehditimizi söyleyebilmeliyiz. Buna rağmen yanlışların da söylenilmesini gündeme getirebiliriz. Bu olmalıdır. Bizler ne yaptığımızı bilen, ne söylediğimizi bilen akıbeti e, netice olarak bilen akibeti biz bilir miyiz biliriz eğer Allah akibet, en güzel akıbet muttakilerin dediyse bizim olacak ama arada sırada sendelenmemiz düşüp kalkmamız akıbeti değiştirmez aksine daha güçlü bir şekilde ona ulaşmamızı onun bize gelmesini sağlamaktır e, arada sırada olan menkillikler ise bizim bu yönde ümidimizi kırıyorsa o zaman bizim Allah'ın vaadine güvenimiz, itimadımız sağlam değildir. Ha, biz sorgulasak, sorgulasak akibeti değil. Akibete giderken düşüp kalkmamız değil. Biz acaba hakkıyla Allah'a yardım ediyor muyuz? Hakkıyla yardım Ediyormuş. Bu sendelenmeler olacak eğer biz bu dende hizmetin yenilmenin karşısında bir kere yenilmenin, diğer bir kere yenilmenin hiç de hezimete uğramamamız gerekir. sizler kapılmamamız gerekir. Bizim de bu olaylar karşısında denendiğimizi, imtihan edildiğimizi anlamak, düşünmek gerekir ki yıkılmadan daha çok onlara biz gayret verebilelim. Onun için biz ümit, ümitle dolu, yani ümit var olmalıyız. Akıbet muktakilerindir. Katiyet, eşek ve yoktur. Sadece biz o yolda düşüp kalsak bile sabretmesini bilen, kalkıp tekrar yürümeye devam eden, oturup kalan değil, geri dönen değil ki maalesef ekseriyette geri dönen olabiliyor. Onun için ister Türkiye'de olsun, ister İslam aleminde olsun, bu gibi sendelenmeler, karşı gelmeler küfür tarafından, küfür evi tarafından o İslam düşmanları tarafından bir karşı gelme oluyorsa, ha demek ki iyi yolda gidiyoruz. Daha iyi olmamız istenildiği için böyle oluyor. Eğer biz onları rahatsız edecek bir şeyler yapmamış olsaydı, yapılmasaydı onların böyle bir tepkisi olmayacaktı. Oluyorsa demek ki onlar rahatsız Oluyorlar yani onları rahatsız edecek bazı şeyler yapıldığı gerçek. O zaman bundan daha fazlasının yapılması gerekiyor. Daha iyinin gündeme gelmesi için. Daha çok bedel ödemek gerekiyorsa ki Rabbim bize sabredemeyeceğimiz e, imtihanlar vermesin. çokça sorulan soruyu anladınız. Mutlak Müslüman tevhid eyli, her yanlıştan dönebilir, döner ki ona yakışan da budur. Her yaptığı hatadan e, tövbe ve istiğfar eden, hatayı telafi eden, daha iyi yapma azmeder, daha iyi bir kaydet içerisine giren. Evet. kufrün bile İslam karşıtlarının bilen bu, bu bizim düşmemizden yani huzur buldukları bir ortam düşmemiz onlara huzur veriyorsa ayağa kalkmamız onları yıkmalı yani düştüğümüz halde tekrar ayağa kalkmalıyız daha çok korkuya kapılmalılar yani Müslüman düşer ama kalmaz ayağa kalkar tekrar yürür durmaz ve geri gitmez Zamda iştirak edildiği kadar bu saati bozmayalım, böyle devam edelim. İnşallah Ramazan'dan sonra oturur. Soracağınız bir şeyler varsa buyurun. Sesli de sorabilirsin.